1514, numaralı konu, Hz. Peygamberin Abdullah bin Hubey'de sabah akşam ihlas, felak ile naz surelerini okumasını tavsiye etmeleri, evet, Abdullah bin Hubeyt şöyle anlatıyor, yağmurlu ve çok karanlık bir gecede bize namaz kıldırması için Hazreti Peygamberi aramaya çıktık, onu bulduğumuzda bana, söyle, buyurdular, ne diyeceğimi bilemediğim için bir şey söyleyemedim, Hz. Peygamber yine, söyle, buyurdular, ben yine bir şey söyleyemedim, üçüncü defa olarak, söyle, buyur buyurduklarında, Ey Allah'ın Resulü, ne söyleyeyim, dedim, her gün sabah akşam kul hüvellahı ehad, ihlas, felak ve nas surelerini üçer kere oku, bu seni hiçbir şey muhtaç etmez, buyurdular.